Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Turesi modern sabahlardan hepinize günaydın sevgili sanatseverler Ne kadar güzel yine gökyüzünde güneşimiz var Ne kadar güzel yine çevremizde dostlarımız var Hoş geldiniz efendim Hoşbulduk biraydın Niye kedi gibi çıktı senin sesin bakayım Niye Doğru. ben de anlamadım onu o kadar bağırlıyorum Fondan bağırlıyorum. değil fon fon o benden fondan değil mi? Fondan o eli ayağı fondan Fondan ötürü mü Fondan ötürü benden ötürü değil fondan ötürü Oktay Bey sessizsiniz. Fondan ötürü olduğu konusunda hem fikiriz. Neden ötürü olduğunu hayatımızdaki ötürülerin sebeplerini sonuçlarını uzun uzun konuşacak. Aa var. bak güzel kitap ismi. Hayatımızdaki ötürüler bu şeylerde. Neden nartir? Neden, neden ötürü? Hayır hayatımızdaki ötürü vergisi. Onu da çıkartırız oktay haftalık ya da siz beni çıkartsın <gülüyor> <rahat bir gülüyor> verirsiniz. Evet. Ötü vergisi dergi değil de bir duvar gazetesi gibi mesela olabilir. Hayır dergi, dergi değil bir... beyefendi. Vergi. vergi vergi. Öşür vergisi hakikaten hatırlarsınız sen hatırlarsın ha işte bildiğin öt öşür vergisinin vergisi. Bu öşür vergisi eskilerin ÖTV'si gibi bir şey mi? <gülüyor> Onu, hakikaten ben Akşe zamanında öşür vergisine zam geldiğini inanmıyorum. E, öşür vergisine zam gelmesi tabi evet, öyle böyle bir şey var ya ÖTV'ye zamlar geliyor ya. Köfteye de Zaman, zam, Dolara geliyor, da zam geliyor, markada, euroya da. Ay günaydın bugün hepiniz bir minnoşsunuz akşam böyle ne bileyim değişik mi yattınız nasıl yattınız nettiniz ne yaptınız gözler bakıyorum şöyle kısık kısık çüml çüml çümbül gözler ondan sonra cimba <gülüyor> siz gece beraber miydiniz ya? Yani bir ara bir ara beraber evet. bir 10-15 dakika şey yaptık. Gözlerimizi Sen... çümürttük karşılıklı ayrıldık sonra. Sonra ayrıldık sende de makyaj var gibi Fahir. Anne... Bir güzel parlak parlak geldi. Yanmış biraz Yağlı mi? deri dediğimiz şey parlak parlak. Biraz gibi. evet yanmışsın. Yandım yandım. Biraz da makyaj Sanki bahçe... bu yandığını bizden saklarcasına bir tatlı makyajla geldiğin gibi. Dün bütün gün bahçede çalıştım. Bahçede mi çalıştın? Çapay çapay türküsüyle mi? Çapay çapay diye arkadaşımız yaptı. Abicim benim bir bahçem olsa çapay çapay. Tabii ki çapalanacak bahçem olacak da. Nasıl bir bahçem olur? Niye yetiştirirdim orada? Bir düşün bakalım. Senin bir bahçem var zaten. Niye hayal üstüne hayal kuruyorsun? Canım o bahçe tamam evin min, minnoş bahçesinden bahsediyorsun. Ha, büyük dönümlerce iki, bir iki şey. İki dönüm mi? falan mı? Böyle ha, yani bir şey mi? Bahçeli arazi mi istiyorsun? Arazi mi? ha. Ben senin bahçem At, atla olsa... Atla gezebileceğim bir alan istiyorum. O kadar... Atla gezebileceğin alan ayrı. iki dönüm ben net senin e, net. tarım arazi. Tarım şey, arazi. O, o atla gizeceğin alanın yanında da küçük bir evin var. Hı hı. Taştan. Öyle i̇ki dönüm arazi kime ne yeter ya? iki dönüm arazi dediğin 2000 metrekare Gene atla gezersin içine kadar da? gözü aç bu adamın da ya. Ya hayır canım 2000 dediğin hakikaten bir şey Sen mi? şu tepeden karşı iki kuyuya kadar mı istiyorsun? 40 metre 50 metre bir bahçe yaptım bana. 2 milyon dönüm senin arazin var. Tamam o da atı da yorma beni mi? de yormayın atı da yormayın dört köyün var en kaliteli malzemeleri yetiştirirdim Ebekado tarım yapıyorsam eğer mesela valla benim ilk aklıma gelen patates valla aslında o da benim aklıma gelmedi değil ama bu sene şey işte o hep skalayı yakalayamıyorsun ya patates çok yükseldi bir de orada falanlı filanlı durumlar var ya. Üretici o kadar kazanmıyor. İşte ben piyasayı rahatlatman açısından da senin patates ekmeni ekmen gerektiğini düşünüyorum. Bu senar Ben bir... bütün sana... patates mafyasının diyorsunuz ki şeylerini üzerinize çekin. Atım var abi ne olacak? Sonuçta atım var ve piyasaya atıyorum şu anda 5 lira 3 lira neyse 50 kuruştan patatesi veriyorum. Halk coşkuyla karşılıyor beni. Sağ olasın Fahir Aga. Aga Hı? diyorlar. Fakat patates mafyası diyorlar ki. Bu adam bizim tekerimize çomak sokmaktadır Bunu vuracak Şenerşen mı geçmiş başına Mafya konuşması mı <gülüyor> bu faiz <hayır. gülüyor> Ya da Bilmiyorum yani şu anda ben de anlamıyorum ben Aralarında patates... böyle konuşan adamlar da vardır Ben patates almak için sana geliyorum mesela Çünkü giderken de şey diyorum yarımdakine Abi patatesi üreticisinden alıyorum diye Uzun uzun anlatıyorum Sonra Çok gidiyorum e... bir bakıyorum sen atla beni karşılıyorsun Yani ama şimdi sen Nasıl de beni var ya şey O kadar mi? şey yaptın ya ben 2 milyon dönüm Arazimde yetiştirildiğim ebekadolarım Ve patateslerimle adeta bir imparatorluğun başındaki e tamam, şeyken ne? Sen beni Sen kaç dönüm olursa olsun ben sana üretici diyorum ya Bundan daha güzel şey var mı Tabii Ben yüret... sana aga diyorum Hangi daha çok seversin? Bak bu agacı çıktı bu. Aga hoş geldin. Yani hiç oy çıkmamıştır. Bir oy çıkmıştır. Neyse. Ben sana aga demiyorum ve ben patatesi, donmuş patatesi <gülüyor> almak üzere markete gidiyorum. Üreticiden <gülüyor> değil ben <sana. gülüyor> ben Ben de vallahi bırakıyorum. Düzgün konuşan birilerinden alıyorum. Şu anda ben de bıraktım bu mesleği. Yok ya bahçede çalışıyorum. Pamuk ekip, pamuk. Pamuk, pamuk ekip. Adana alayım ya ben zaten. Pamuk. Ankara'yı iç adonunu çukur havası yapacağım. Ha Ankara'da bu arazi senin? E, nerede istiyorsun? istiyorsun, istiyorsun. İstersen... Radyoya yakın olsun diye. Radyoya ya? yakın olsun diye. <gülüyor> ha, yine sabahları radyoya geliyorsun sen yani. Atla. Yaycılıkdan vazgeçmem. Bir avokado terden. ve pamuk üretiyorsun. Bir yandan da yayına geliyorsun. Atla mı geliyorsun? Atla geliyorum Oktay. Her yere atlamından bundan sonra. Hem sağlıklı dersin. hem çevre dostu. Atı da gezdirmiş oluyorsun. Atı da, ata da sağlık. Bana da sağlık. Hepimize sağlık. Atlarına sağlık Fahir. <gülüyor> Atlara sağlık deyince insan orada biraz at şeyi verir Ege. Yani bu kadar yıllarca oraya... Para verdik. Ha, sağ ol. gelecek istek, istek üzerine at. Hadi bakın bulabilirse geçmiş ola. Atları sağlık dikkatli. At sesi verilir. Dışarıda güzel bir hava var. Madem atları duyduk, evet. ee, dışarıda güzel, evet. hoş bir hava var. 19 Mayıs geldi geldi yaz yakışır geldi. Yakışır bir hava. Ki bugün 18 Mayıs. Yarın 20 bin insana nasıl, nasıl yakışmayan havalar varsa 19 Mayıs'ta havalar çok yakışıyor alan yani ne giyse yakışan insanlar gibi 19 Mayıs. Yalnız biraz boş başkent. Başkent biraz boş evet ya şu anda dağlara taşlara yayın yapıyor olabilir. Yani köprü tatili o kadar güzel insanlar öğrendiler ki ne ile birleştik hakikaten çok iyi. Hop onu izin alırım tak. Biz onu şey yapmadık ya zaman içinde kendi kendimize izin vermeyi öğrendiğimizden beri. Evet bunu genelde biz işte bayramlarda Köprülenme yapıyoruz ama daha, filan daha, filan var, daha var daha var yani bugün ayın kaçı daha? bayramlardan olsun, bir tanesi. 18! Bayramlardan bir tanesi hafta sonuna geliyormuş. Biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Köşesini ayrıca yapacağız Ege. Sen de o köşeleri mahvetti. Bunları biliyor muydunuz veya takviminiz var mıydı? Köşemizin adı bu. Aa, ne zaman? Hangi bayram? İşte bu meşhur bayram. Ramazan ha. bayramı. Me şu meşhur biliyorsunuz Ankara'mızın Ramazan bayramları meşhurdur. İyi e, tamam gazetelere bakalım da sen reklamları kaçırdın Ege. Onları sen de gir istersen. <gülüyor> o zaman hadi reklamlarla şey yapalım. Rat rat sonra gelelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hadeye öntülesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sonlar, severler, buyursunlar. Neler oluyor, neler bitiyor. Nasıl bir dünya bu? Nereye varmaya çalışıyoruz? Ege'cim senin bugün otomatiğin tam bağlı bir pozisyonda gidiyorsun. Otomatikle devam ediyoruz. Zıpkın gibi, fişek gibi bir Modern Sabahlar. Ee, nereden başlayalım? Ee, biraz sağlık. Irina Şayk'ın e, ilenmesi. Irina Şayk. Kim? Irina Shayk, Aa, Irina Shayk Son derece güzel. Hazan hanımefendi. Kadın. Dizilerde mi oynuyor? Dizilerde oynamıyor kendisi. E, manken dünyasının bir numar. Ronaldo'nun eski e, neyi denir kız arkadaşı diyeyim. Cindy Crawford döneminde kaldım ben. <gülüyor> ya senin böyle bir şeyin var ya. Böyle işte hep prekazeler. Geçmişte der. yaşamak. Geçmişte yaşamak. Hakikaten kopamadım Geleceğe ya. bir türlü çengel atamamak. Yani bedenin günümüzde ama aklın hep geçmişte. Hürriyet Kelebek ilk sayfaya baktığımda Sibelcan görünce seviniyorum. Başka kimseyi tanımıyorum. Dizi oyuncusu bilmem ne diyor. Hangi dizi ne oynuyor falan. Atcan falan bilmiyorsun herkes Hazalkay'ı biliyorum. E bak biliyorsun isteyince oluyor. Hazalkay'ı biliyorum bak. Adını Feria koydum. Bak bak bak bak bak bak. O artık adını Feria koydum da değil. Bak hala yolu. geçmişte. Emir'in yolu. Emir'in yolunda o yoktu. Bir adım sonraya gel. Bir adım sonraya gel. Adını <gülüyor> Fatma koydum. Yok. Hayır. Sonra mı? Pardon. Bir adım, yani yakın ya, zamana Yakın gel. zamana gel ya. Böyle ceylan gibi. Ceylan adını gibi. ceylan koydum. <gülüyor> hayır böyle böyle geyik gibi. Geyik gibi ceylan adını gibi. Adını geyik koydum. Ya adını şey bir şey koymadın. Adını Hülya, Hülya koydum. Hayır sadece adı var. Adı konmuş. Hülya'nın adı, adı yok şu anda. <gülüyor> sadece adı var adı. Adını bilmem ne koydum unut. O Halide dediğin... edip adı varın anıları mı? Ee, kadının adı yok senin dediğin adı var. Adı var. Şu i̇şte Yav... adı var onu diyor. Bizimin adı Halide ya edip... tek tek bir şey söyleyeceksin ki Ceylan diyor. Bak bak adı var adı. Ceylan'a biz ne deriz? Adı yok diyorsun. Ha Ceylan'a ne deriz? Biz? Ne deriz? Geyik var. Vay. Hayır biz ne deriz Ceylan'a? Bambi. Ha Bambi deriz biz. Bambi deriz. Bilmiyor galiba o şeyi. Biliyor ya. be böyle oldu. Manda yani, gibi düşün. Manda. Manda. maral mı? Maral ha, doğru. Maral, Hazal, Hazal çok iyi maralda. Bak, cümlesini maral. de kurabildi. Rahatladık. Tamam. İşte bu ya günümüze gelmek o kadar biraz biz çaba sarf edeceğiz, biraz sen çaba sarf edeceksin. Sonuçta seni, günümüzde... seni seni çekeceğiz. 2015'e çekeceğiz seneye girelim. Teşekkür ederim. Yani. Çok güncellendim. Ee, o zaman Ne oldu? Niye Hazal kaydedin sen? Ben Hazal Kaya demedim. Benim bilebileceğim bir isim yok. Sen söylemek Fahir. için mi? E ben söyledim de işte hani biliyor musun diye günümüzden... Hiç... Az önce de demedim dedin. Ya yani demedim dedim konu Kime Hazal Kaya'yı değil. Ne dedi bana dedi, dedi. sana <gülüyor> mı dedin? Hayır mı dedin? Dedi. İkimizden birine dedi ya sana dedi ya bana dedi. Hazal mı dedin bana mı sen dedi? Sana sen sana desem sen kesin Eğer hatırardım. sen dediysen kesin sana dedi. Ben günümüze çekme Ben kimin dediğini hatırlamıyorum dedim ya mi? sen dedin ya sen dedin. Kim dedi? Ben dedim. Ya ben dedim. O konuda ben tamam şey itiraz ediyorum. De, bana dersi de. hatırlarım ben. Sana... İki kişi var. İki kişiden biri der. O zaman niye dedim, dedim O dedi. mu der O zaman niye dedim tamam? Ege, dedim, Ege, dedin, Ege, Ege dedi. Evet. Ege ben sana Hazal kayıver evet, dedim. Demiş, sana... Sana, Fahir sana Fahiir sana demiş Ege. Evet sana demiş. Al dedi. Al dedi. Ben niye dedin anlamadım da. <gülüyor> ben doktora dedim. Bana dedi Hazal dedim. Alın dedi. Maral. Ben Hazal <gülüyor> mı Maral mı dedi? Maral dedi. Ben dedi. Al dedi be. Maral dedi. Sonra dedi. Kızım dedi. Ben dedi. Sana dedi. Dede bakamam anneleri. Al dedi. Çocuklarını da git dedi. Tamam mı? Rafla sen mı? sende mi dalıyorsun Dehlizlere Ne yapıyorsun? Pet Petete bağlayacaksın diye korkuyorum. Hayır, açıyor. Cehennemin kapılarını açıyor. Orada, ondan sonra Dingo'nun ağrı gibi giren giriyor, çıkan çıkıyor. Ben Böyle bilmediğim şey oyuncunun, bilmediğim dizisinin konusunu nasıl açayım ya? Konuyu açmadım ben ya. Ben Hazal Kaye ile günümüzde çekmeye çalıştım. Sibelcan biri açtı. Ben tam Sen bir de Sibelcan Dizi oyuncusu yaptın. Aa, ben mesela... açmadım. Ben açsam hatırlarım. Sibelcan dizisi yok değil mi? Uzun zamandır. <gülüyor> Maalesef yok. en büyük yaramız bu zaten. <gülüyor> Ben size biraz da Merve Aydın taklidi en son dizisi neydi ki? Oh. Sibel hiç hiçbir dizisi olmadı. Neydi en son dizisi? Ben hiç dizi de hatırlamıyorum Sibel Can'ı. Gerçekten olmadı mı dizisi? Oldu bir zamanlar oldu canın. Herkesin olduğu gibi Sibel Can'ın da bir dizisi ya oldu. O Padişah döneminde vermiyor. dizisi olmadı mı? O Padişah, padişah döneminde mi? Aha, bu devirde kimse Sultan i̇şte o... değil, Hükümdar değil, şarkısı Padişah şarkısı düet yaptığı bir şarkıydı o mikrofon başında. Yok olmadı ya o zaman dizide yoktu galiba. Ya bir ara oldu kurban olayım ne olur çıkmak ya istiyorum. Hangi dizide oldu Fahir? bana söyler misin? Hangi Allah benim oldu? belamı versin. Dizi diyen ben mi dedim sana mı dedim sana mı dedim bilmiyorum ama birinize dedim hatırlıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Dizi var. diyen Allah belamı versin benim ben başka bir şey demiyorum. Şimdi ben onu söyleyeyim ben dizi demedim. <gülüyor> ben dizi desem ben hatırlarım. Ya sen dedin ya sen dedin. Ben de demedim Ben sind Crawford dedim her şey ondan oldu. Benim de Allah benim bir kere daha lütfen bela okumak istemiyorum. Şu anda Sibel Can konusunu herhalde. Ben bir yol, yollar boş dedim. Allah da Ayın, benim bela. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın arkadaşlar. Bora Bey Bora Bey hoş geldiniz Sibercan. Hoş geldiniz Hayranlarından. Eski Sibercan hayranlarından Ankara'nın Bora Bey. Eski Sibercan. Sibercan'ın Sibercan'ın nesi vardı dizi olarak? Sibercan'ın dizisi bilmiyorum. <gülüyor> Siz niye aradınız Bora Bey? Hay siz niye? Evet aradım. neredesiniz? Siz? Ayrılık vardı onun için. Neredeydiniz ee, Bora Bey? Gözünde, burnunda tüttünüz aradım. Vallahi Bora Bey biz de sizi burnumuzda tüttürdük. Böyle sizi hep andık nerede dedik bu Bora dedik Borah Bora dedik dedim Bora dedik. Sen bana mı dedin? O, sana dedin? dedim. Bora Ege dedi. dedim galiba Bora dedim nerede dedim? Hiç aramıyorum. Okta okta Ege ayıptır vallahi bisiklet turunda ettim. Nerede? Nerede? Canım? nerede? Aa Eymin'e mi gittiniz? Yok yok daha büyük göllerin yanına gittim. Ah şey o daha zaman. Büyük şey. göllerin yanına gitmek ne demek? Ne der? Göl başındaydı. Herhalde göl başı. yok, Türkiye'de değildim Türkiye'de değildin. Nereye gittiniz ülkemizde göl kalmadı çünkü Türkiye... nerede Türkiye'de oldu. Yok kadar. hava sıcaklığıyla ilgili bir şey vardı çok sıcak yerlerde dolaşmak istemedik. Soğuk yere gittiniz. Hafif seyir. E, bu, bu kadar merak ettirdiniz? Bu kadar merak ettirdiniz. Resmen herkes şu anda inim inim inyor. Bey nereye gitti diye. Nereye gittiğinizi söyleyince de şey diyeceğiz sadece. Aa, Aa olur mu? Praga gittim. Praga Aa. gitti. Praga, Praga gider diye şey vardı. O sizden demek ki tamam. Ay. <gülüyor> Praga gider diye ok vardı ya. Hayır evet ya. kafasında, kafasında, kafasında. Boru Bey ne? ne yaptınız? Yani bisikletle gezmeye mi gittiniz sadece bisikletten, yoksa? Bisikletten mi gittiniz? Buradan e, Prag'a gittim. Ondan sonra oradan e, daha böyle güneylerinde birkaç şehire gittik. Ee... 300 kilometre yol yaptık geldik. Hava nasıldı? Hava serindi hafifçe. Geceleri hafif serin. Gündüz tam bisikletlik. Peki böyle bir şey aldınız mı? Mont tipi bir şey yanınıza. Mercedes'e bir kazak falan. Aldım. İyi ki almışsınız. aldım. Yağmurluk da aldım. Kendi bisikletinizle mi gittiniz? Yoksa... Hayır oradan kiraladım. Hmm. Nasıl bisiklet kiraları biraz yani buradan gidecek olanlar varsa Bir haftalığı 65 euro Hiçbir şey değil Hiçbir şey Vallahi Çok iyi, iyi. Şey. Çok, iyi. Çok, Çok iyi Turun fiyatı da bir haftalığı otel kahvaltı 870 euro Bedava bedava 65 euroydu üstüne kal 900, 1000 euro bile değil bir hafta bisikletle delicesine geziyorsunuz Yemesi içmesi her şey dahil All inclusive Vitesli mi bisiklet hem de önünde 3 arkada 7 21 bisiklet listesi. 3 ve 7 3 x 7 21, 21 eder tam, tam sonuç. 3. Vallahi vallahi çok güzel yapmışsınız. Nereden esti bu size Bora Bey? Bir anda böyle bisiklete. Bu esmedi biz bunu. Bunu her sene yapıyoruz. Aa, niye bu grupları bizi de çağırmıyorsunuz? Biz de Biri bir bize söyledi. Bir öğlen e, Tükçe'ye gelirsem, etkin evet. katılabilirsem şu yeneği alacağım. Evet. Edeceğim. O konuları orada konuşmak istiyorum. Peki hmm. onu bir şekilde ayarlayalım o zaman. Bora Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek hoş üzere. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz İyi yayınlar diliyoruz. Çok özledik hepinizi. Biz de sizi çok, özledik. De sizi çok özledik. Burnumuzda tüttünüz evet. hep burnumuzda tüttünüz evet. Sağ var olunuz evet. efendim. Tük terli, terli. bisikletten yani. inince tabii ki kokuyor biraz. Bora Bey de kokuyor her insan gibi. Yani terli kokusu hala benim burnumun Dibinde. Şaka maka sibercan konusu kapanmış oldu o güzel oldu. Ama güzel kapattı ya bisiklete ne ara döndürdü onu da çok kıvrak bir bel hareketiyle yemin ediyorum helal olsun Bora Bey'e resmen bizi cehennemin kapılarından çıkardı. O zaman şarkıya geçtik yani daha hiç ne bir habere bakabildik Hiçbir ne bir şeye, şeye bakabildik ya. Sibelcan da Sibelcan başka bir şey bilmiyorsunuz yani. Biraz sanat biraz kültür biraz spordan bahsedelim dedik yok illa Sibercan Sibelcan mı çalacaksın? Sibercan çalıyoruz. Sibercan'dan önce... Bu zirveye çıkmış Sibel Can'dan önce zirveden inmiş gruplardan bir tanesi. Pet Shop Boys bitireceğiz sevgili sanatseverler. Bu saatimizde what a why don't I deserve this. Hemen ardından da şarkılar, türküler falan fıstık ve 18 Mayıs'ın gündemi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo Turası Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler buyursunlar artık biraz da gündem diyoruz. Gündeme geçmeden önce ee, Ay, tamam. bazı düzeltmelerimiz olması şart oldu galiba. Yapalım yapalım düzeltme, yapalım düzeltme yapalım Neymiş bir Sibelcan'ın hiç dizisi olmamış mı? Sibelcan'ın pek çok dizisi oldu. Hah. Ee, pek çok ortak cevap var bu ortak cevaplar ee, bir dizide dinleyicilerimiz konuşuyor. kendi arasında konuşmuşlar ondan sonra önlerindeki kartı yazmışlar ve kaldırmışlar cevap veriyoruz kaldırım çiçeği Aa. kaldırım çiçeği diye hatırlarsanız sevdim dedim ben sevmedi sen ben seni kara mele kaldırım çiçeği öyle bir şey. doğru müziği de oydu kaldırım kaldırım çiçeği biraz edit piyafa böyle bir şeyler hı hı. falanlar filanlar ya bir edit piaf da çal bir ara. Bayağıdır edit piaf çalmıyoruz yani. Kaldırım çiçeğinde hangi rolü oynuyordu Sibelcan? Kaldırım Hım, e, çiçek. Çiçeğ olacaktı Çiçeğe bilemedin oynuyordum. Ege Fahir sen bildin yani Aslı. Peki hemen sonrasında yaptığı Gülüm adlı dizide Gülüm hangi, hangi isimle oynuyordu? Gül. Bravo Fahir. Peki 98'de Sibel adlı dizide hangi karakter oynuyordu? Sibel. Zibel. Doğru. Peki 2002'de Berivan adlı dizide hangi karakter oynuyordu? Ne e, çok dizi yapmış hiçbirini hatırlamam. Nasıl ne ya? Berivan'ım. Doğru hepsine, hepsini biliyorsunuz işte. Anım, anım, Peki şey. şey anım. Aman ha, Havar Havar diye dizisi yok buydu. O şarkısı. E, Berivan'ın zaten. Mı? İşte hadi Berivan. Oy Havar Havar Havar. Ha komşular diye bir dizisi vardı. Evet. Orada söylüyordu komşular, komşular havar, havar diye havar komşular havar diye söylüyordu ya Oktar hatırladın He, mı tamam ya, doğru. orada komşular komşuları havar oynuyordu orada. Ee, şey role geçmişti <gülüyor> Orada ya yardımcı role geçmişti e, hepsine teşekkür ediyoruz sağ salamlar olsun, olsun dinleyicilerimiz Vallahi, olmasa gelenlere gelenlere teşekkürler <gülüyor> Ankara'da boş değil diye e, uyarıda geldi amacan biz de varız yani biz de boş o... Ankara boş değil Ankara boşsa bu trafik nedir efendim diye hiç de öyle bir yaman trafik yoktu. Bizim de böyle bir şeyimiz var ya. Üç araba arka arkaya görünce Trafik şey diyoruz, yani, diyoruz trafik biz. Diyoruz. Ama doğru. yani <gülüyor> Ay çok hoş bir Fotoğraf göndermiş dinleyicilerimiz mi? Evet Aa, teşekkür ederiz. İyi haftalar dilerim diye Atilla soyun Atila hmm. abinin bir fotoğrafını da göndermiş. Ee, sevgili Kerem teşekkür ederiz efendim kendisine. Kendisine Haftamızın de Haftamızın iyi olması şu anda garanti. Garanti. garanti. Evet, Oktay tamam. hadi bir başla sen çünkü ben evet, bu ya. giremedim yani. Tamam giremedik. Ee, giriyoruz. Ee, Yalova'da bulunan... Ee, Sezampor. Şeyi. Vallahi bravo Sezan'ın... Ee... Eğer demişler bu orijinalse geldi paracıklar. Nerede bulundu Yalova'da? Yalova'da hemen şey var ya. Yalova'da abi. kaplıcalar var yani ya. Yani böyle bir polis baskında mı bulmuş? Çalıkta Hayır canım. Mı? Adam tavan arasında mı bulmuş? Yok canım tabloyu satmak isterken 3 kişiyle beraber tabloyu yakalamışlar. Ya bir insan 500 küsür milyon liralık tabloyu Yalova'da mı satar ya arkadaş? Ben onu anlamıyorum ya. Dünyada satacak yer mi bulmadın? Elinde 500 milyon liralık tablo var ya. Kurban olayım ya. E nerede satsın? Bilmem Oktay elimde hiç 500 orada. milyon liralık tablo olmadı. Eğer Havalar olsa güzel. emin ol ilk olarak aklıma gelen yer Yalova Uşak'ta sat. Bak Adana'da sat. Adana'da o çok Aa, zenginler var. Pamuk zenginleri. Pamuk zenginleri. Arabam falan olunca mesela Yalova'ya gidiyorlar. insanlar araba alıyorlar Tabii abi. Tabii gitsinler. Ben arabalı vapurla tablo giderdim. Mesela, tabloya bakıyor. Nerede? Yalova'da geliyordur oraya. Hayır bir sanat cenneti mi Yalova'da? Oraya gidiyorsunuz da şey yapıyorsunuz. Gerçi millette atıyorum şeye falan böyle Paris'e Roma'ya şey diyeyim gidelim de biraz kaçak eser Tablo alalım. alak. <gülüyor> biraz kaçak tablo alak diye de giden giden de vardır. Üç kişi tabloyu satmak isterken yakalanmış. Üç kişi müze Üç kişi, Tam bizim şey gibi adamları. Ne yapıyorlar? Nasıl? birisi taşıyor. Tamam bak birisi tabii birisi de şeyci, çantacı. Birisi ilk bulandır zaten. İlk Bul bulan bulan dediğim ilk alan mıdır artık? Yap yaptıran mıdır? Nedir? Odur yani. Sezana mı yaptıran? Tablomuz çok güzel sevgili var. Sezan'a. Gerçek evet. olup herhaba. olmadığı belli değil bak zaten. Abi, abi, abi renklere bak ne kadar. Bu da şey. sevgili Sezan'ın çok hoş bir tablosu. Sevgili Sezan. Güzel olmaz mıydı sevgili Sezan'ın tablosu? Orijinal olup olmadığı daha kesin değilmiş Kesin bari. kesin gibi yani. Kim tespit edecek? Bursa Müze Müdürlüğü. E şimdi o tablonun sahibi Çalıntı mı tablo? Tabii canım çalıntı. O kesin. Hmm. Kimden çalındıysa o şey yapar onu. Evet ya bunun. Aa benden çalınmış. Valla benim 500 milyon liralık tablomu çalsalar gerekirse o tablo için kurt adam değil. Yemin ediyorum bir hayvan elife dönerim İ İç yani. Sürüsüne dönüşürüm. İç sürüsüne dönüştürüm. İç sürüsüne Hulk olurum. Affedersin şey olurum. Thor olurum. E, Kaptan Amerika olurum. Yeri gelir e, bir tane de yerli bir motif söyleyelim de orada şey olmasın hep olan. Keloğlan. olan olurum. Ao da zayıf olduk ben. Ha, zayıf yani, Ay, şey yok mu ya deli balta falan gibi bir şey yok mu bizde? Var bir de deli balta var. Deli, balta deli gücük var ya meşhur deli gücük. Ben hep onu deli gücük diye şey yapıyordum da aman bu da gücük diye şey geçiyordum ama ne kadar adamın şey varmış özellikleri varmış. İtalyan genç kız adlı tablo bakalım gerçek miymiş yoksa e, yalan mıymış yani sahte miymiş o anlaşılacak. İtalyan Yarına genç gün, kız. Bunun, çok heyecanlıyım. Yalana ya. T koy kaldıralım da yalanmış meğer diye haber çıkarsa çok bozulacağım. Tamam Yalan T dosyasını alıyoruz o zaman bunu T dosyasına lütfen takipte olalım Yalan olunca bu 3 kişiyi şey mi yapıyorlar Serbest mi bırakıyorlar Hem hırsızlıktan hem sahtecilikten hapis yatıyorlar Onlar herhalde Bursa'da değil mi Bursa'nın abindeler <gülüyor> Efendim 3 kişiyiz yetişemiyoruz derken Bitmiş oluyor hikayelerin ha, Anladım peki o zaman biraz da dünyadan, Heh. hep Yalova'dan haber verecek en diye bir şey yok. En sevdiğim gezegen dünya. Ee, Amerika'da başlayan sarılma partileri dünyaya yayılmaya başladı. Grup hak mı? E, grup, ha? Yani grupça mı sarılıyorlar? Ha, grup hak dediğin grupçama, grupçama. Pijama giymenin zorunlu olduğu partilerde birbirini hiç tanımayan katılımcılar sarılıp sarılıp yatıyorlar. E, cinselliğin kesinlikle ve kesinlikle yasak olduğu bu partilerde amaç yalnızlık hissini azaltmak ve hiç tanımadığınız insanlara sarılmak suretiyle sevginizi birbirinize aktarmak bu aktarma sonucunda da sevginin tüm dünyaya hakim olması ne ve hükmünü sürdürmesi. Ne kadar güzel pijama giyme kesinlikle. Gerçi herkes bir de pijama kullanmış. Ben Sen... de onunla yatıyorum şimdi ben gittiğinde beni seks manyalı olarak mı görecek Valla biraz öyle senin hiç pijaman yok mu damatlık pijaman var falan Var pijamalarım da giymiyorum Ya giymiyorum değil partiye ha, gider Partiden yani. partiye Partiden partiye Oktay senin pijaman var mı? Var Ya bir gün hakikaten benim pijamam yok ya Ya pijama altın var sadece Sen tuzak sorunu mu sordun Hayır yani pijama bir insan benim, benim de pijama altın var ya pijama üstü ne demek Ya takım olur ya bunlar be Üstü ne demek ne demek Üstü yani demek ne demek ne demek Takım elbisenin pantolonu, ceketi olduğu gibi, pijamanın da altı var, üstü var arkadaş. Doğru yani, mu? Bende de sadece alt var. Oktay sende? Bende de sadece Nasıl, alt var. Nasıl yani? Üçümüzü tek ceket de gibi bir şey. Yani, Senin? Sende? Bende de tek alt var. Üstte ne yapıyorsun sen mesela? Üstte o gün böyle ne, ruh halime göre ya böyle bir, bir üst diğer tarzı bir şey bende veya... Aska güzel... tişörtümü giyiyorum, hava çok sıcaksa. O ceket var ya, Aha. onunla yattım. E ne güzel. Çok güzel, rahat. Bir de yakışıyor. Renkler de uyumlu. Ben hepimizi böyle pijamalar içinde görmek istiyorum. Ve pijamalı böyle bir şey çektirmek istiyorum. Fotoğraf. Hazır mı dikim mi sizin? Hazır mı dikim mi derken? Pijama. Çünkü hazırda üstte beraber. Benimki hazır, hazır dikim. Hazır mı? Benimki Aha. özel dikim. Oktay. Eğer Gerçi satılıyor. yok sadece altta satılıyor ya. Alt üst bir şey yapalım. Bence güzel birer takım. Ne, ne, ne yapmaya yap çalışıyoruz? Bir özetler misiniz? Pijama. Pijama takım olmayan pijaması takım olmayan uzak... giremiyor muymuş Faiz bu Amerika'da. Takım mı bağlıyorsun? Hayır bu, Hayır, bu en son şey tanımadığın insanlara sarılacaksın ya. Ha. E insan de herhalde iyi bir intiba bırakmak istersin. Ben karşımda sadece pijama Jilet altı olan gibi böyle bir takım pijama ile gelse. Yani sadece pijama altı olan bir adama mı sarılmak istersiniz yoksa alt üst pijamalı bir insanın gönül rahatlığıyla sarılırsınız? Ben üstünde de takımın şeyi varsa ee, ceketi mi denir artık üstün mü denir, ne denir ben ya? intibamı pijama üstüne göre şey yapmam e o zaman o partiye hiç gitme nokta ben mi gönderdim zorla seni sen diye tutturdun işte bir hiç tanımadığım adama sarılmak istiyorum hiç tanımadığım adama sarılmak. o da doğru o da doğru ben bir de ya vallahi hiç bunlar da bilmiyorum ya o benim bir sevgi şey mi içimde tedirginlik hissi oluşur dünyaya sevgi hakim olacağını uyuyorlar mı bunlar sarılıyorlar mı sana? uyuyorlar canım ister uyu ister o kadar Kalabalık grupta uyulmaz ki. Birileri muhakkak bir şakalar yapar. Olur mu canım? Aynı evde televizyon açıkken ha, kalabalık. parti ortaya. değil mi bu? Yani 10 kişi, 15 kişi sarılıp yatıyorlar. 7-8 çift olarak uyuyorlar mı? Ya 7-8 çift ne ya? Yüzlerce çiftten bahsediyorum ben. Aynı ortamlarda mı uyuyorlar? Ha. Hayır, aynı ortamda mı? Spor salonu gibi bir yerde mi? Yani? Ya büyük geniş arazilerde. Ha açık hava. Açık havada. İlan çıkabilir. İlanları hep kovuyorlarmış. Çünkü şey koyuyorlarmış. Atmaca koyuyorlarmış. Biliyorsunuz ki ilanın en büyük düşmanı atmaca. Atmacadır. Bence kapalı bir yerde olsa daha iyi olur. Bence de. Yani kışın kapalı. Baharda belki hava durumuna göre. Mesela 23 Nisan'da böyle bir şey yapacaksan bence kapalı bir ortamda yap. Çünkü kesin yağmur yağar. Ama mesela 19 Mayıs'ta böyle bir organizasyon yapacaksan stadyumlarda yapabilirsiniz. Kesin hava iyi olur. Evet bu güzel haberlerle içimiz neşvelendiğine göre şöyle bir bakıyorum da. Sicilya'daki gayrimeşgul dünyasına gidiyor o zaman. Ha. Müsaade eder misiniz? Sonunda hakim olduğum bir konu açıldı. Ee, en sevdiği konu olan meşgul konusuna geldik. İtalya'da Sicilya'da daha doğrusu biliyorsunuz nüfus ne oluyor? Ha. Giderek yaşlanıyor. Giderek yaşlanıyor. Yaşlanan roketliyor. Kalanlarda nereye gidiyor? Başka yerlere gidiyor. Yani Sicilyamız İtalya'da Sicilya'da ne oluyor? Tenhalaşıyor. tenhalaşıyor. Evler birer birer boşalıyor. Oluyor. Terk ediliyor değil mi? Ee, Terk edilmek ne demek ya? Bir insan bir yere taşınıyor. Ben şimdi Ankara'dan İstanbul'a taşınıyor olsam. Göş var. Göş. Şey mi yapacağım? kendimi? Bunu da boşaltayım gideyim ya. İnsan onu bir satar göş dediğin. İşte, duymadın i̇şte mı? Sen göş diye bir şey duymadın mı? beyin göşü mü? Beyin göşü gibi. Bu da e, beden bayağı göş. beden göşü. Beden göşü evet. E, İtalya'nın e, bu Sicilya'daki bölgesinde tarihi evlerin yıkılmaması için alınan kararda evlerde 5 yıl oturma. Ve en az 5 bin euroluk yenileme zorunluluğu getirirsen çok güzel 1 euroya veriyorlar sana evi. 1 mu? mı? Çılgın milyoncuya dönmüşler ya 1 euroya ev. Ege en sevdiğin şey git 30-40 tane al. Ama sicilye... Benim cüzdanımda 5 euro var vereyim mi git 5 tane al. Sicilya belalı var. yer değil mi ya? Sicilya mafya açık Kimse kalmamış mi? ki ya. Kalmamış mı? Sicilya ikiye ayrılır o, e, Ege. Bir kısmı yarısı. Bana aşağı sicilya komple mafya şey e, yok. Yukarı sicilya komple mafya aşağı sicilya komple turizm. Hmm. Sen biraz öyle yapacaksın. Mafya falan bu Girişte ]laşma. yazar zaten. Yani girerken hangisi aşağı hangisi yukarı bakarsın öyle. Ha, kompli, kompli yazar orada. Mafya, mafya bölgesi mafya. diye geçiyor. Buraya girmek, zor, keri, çıkmak keri. imkansızdır evet. gibi. Giren pişman, girmeyen dim pişman. Mesela Abruzi. Ben bazı köylerin isimlerini vermek istiyorum bölgelerin daha doğrusu. Abruzi. Mesela burada birer yüreğe bir dolu ev var şu anda. Ay çok güzelmiş ya. Hangi? Mesela. Ay vallahi alalım. Bir dolu. Şş, alalım mı ya? Ya vallahi alalım ya yemin ediyorum 5 lira. Nelere nelere para vermiyoruz? Ama bakabileceğim misin faiz? Eve mi? Hı. Ya niye bakamayayım ya? ya? Niye bakamayayım? 5 yıl oturacaksın. Bir güzel so süpüreceksin en başta onu. Boyasını badanasını yapacaksın. Ben çok güzel yerleri Ondan ıslak Ondan sonra hemen düğün. Islak zeminleri döşeceğim şey belli. Sicilya sokak düğünleri. Ondan sonra evi ne renge boyayacaksın Ege? Ben mi? Bir tanesini bordo. Aa saçmalama. En güzel renk şampanya rengi. İtalya'yı bir şampanya rengiyle tanıştırmak şampanya lazım. Şampanya rengiyle kese kağıdı rengi aynı mı? Hayır canım alakası yok. Ya bir euro ver rengi. bir evde al bir tane kese kağıdı bir tane şampanya yap ya. Yok Vallahi. ya birer euro verelim. Sen al şampanya yap. Ben de kese kağıdı yapayım. Ben bir euro verebilirim yani şöyle bakıyorum. E tamam abi boyaları da buradan götürürüz zaten. Boyalar, boyaları buradan götüremezsin. Oranın herhalde bir yapı marketi vardır oradan alırız. Oradan alacağız. Kese kağıdı İtalyanca nasıl acaba? Ha, nasıl isteyeceğim ben hakikaten? Hadi şampanyayı bir şekilde anlatırsın da markayla falan. Gazete de sportla sport diye onu söyleyeceksin. Onu kese kağıdı yapacaksın. <gülüyor> la gazeta de la sport. Diyeceğim. E, onu, alacaksın. E, ona la gazeta de la sport. Alacaksın. Gazete. Yani bir, tane, bir tane gazete alabilir miyim? Bir tane gazete onu alabilir miyim? Onu katlayacaksın. Mi? Ee, kese kağıdı yapacaksın. Ben kese kağıdı yapmayı biliyorum gazeteden. Size o macera onu alalım. Onu görünce ama. adam ha diyecek kese kağıdı. Goları kese kağıdı kolorikesekadi dedi ee, mesela o kesin ya çıkartırız ne olacak adam vurunmuş çünkü kesekadiyiz <gülüyor> <gülüyor> o da gitmiş 15 gün önce gitmiş bizden bir, bir yüreğe o da ev almış valla bir de öğlen yemeklerimizde caciki imam bayildi. Vallahi yemin ediyorum. Sicilya'yı Sicilya bir Rum köyüne çevirdi. <gülüyor> Kimler <gülüyor> bunu? Türkler yaptı. Neden? İtalyanca bilmedikleri için. <gülüyor> Burada bir hesap yapılmış ama yani bizim hesabımızda da pek tutmuyor. Ee, çoğunluğu kullanılamaz halde bu evler, olan bu evler e, yenileyeceksin. Yenilemenin maliyeti 35 bin euroya kadar çıkabiliyor, çıkabiliyor. demişler ama. Abartmışlar ya. Abartmışlar bana da öyle geldi. Ama... Sonuçta bir geldi. gazete. <gülüyor> bir gazete masrafı var. Şu konuşmalarımızdan. Bir benim de boya masrafı var. Ya Ama ı, ıslak şey zeminleri o. ben diyorum ya. Orada nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Şimdi markaya girer. Islak like zemins. E, aa şeyi de götürelim mi? Marley şeyini coşturalım mı tekrar? Ne o? Marley Islak Ar zeminleri Marley kaplamayalım. Islak zeminleri Marley kaplamayalım da evleri komple Marley kaplayalım. Marley. Eskiden böyle anlatılırdı. Evler, salon falan hep Marley. Vuhuu. Sabahlar. Modern sabahlar. Modern Radyo Turesim Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Bir türlü giremedik konuya bugün Herkes merak ediyor 18 Mayıs 2015 Pazartesi gündemine Buyursunlar efendim bir kez daha deneyelim şansımızı. Deneyelim sağ. hadi bakalım İnsanlık dersiyle başlarsak ha. belki girerik diye düşüncesiyle bu haberi getiriyorum önünüze. Everek anda bir ben bir belki 5 Beşinci kelime de yine giremeyeceğimiz anlaşıldı faiz. <gülüyor> e, bir üniversiteden bahsedeceğim. Hangi üniversiteden bahsedeceğim? Opti mi? Opti güzel. Akla gelen ilk üniversitelerden bir tanesi. Dünyadaki ilk 500 işte. evet Başka bir üniversite daha sonra. Brüksel mi? bilim adamları üniversitesi mi? Güzel Ege Brüksel bilim adamları Üniversitesi dedil, değil mi? Bu zamanında televizyonda edilmiş bir laf Yok onu seyretmedik hangi Nedir? bir Ceviz kabuğu programında bir, bilimsel bir şeyler konuşuluyor birisi bağlandı telefona bir şeyler ufolar falan konuşuluyordu galiba He. şey diye girdi uçan her şey bir yayın yapar neden radarlar bunu yakalamamış falan diye şey diye orada da bilim insanları şey diyor işte var bazı yakalanan şeyler var değişik yorumlar var falan filan diye. En son şey dedi alan böyle sinirli sinirli. Bugün güneşin yanarak enerji verdiği teorisi tamamen çökmüştür. Stüdyodaki her şey falan. Evet tabii o yani 50 yıldır biliniyor falan diye. Sonra Hulki Cevizoğlu şey dedi. Siz bilim insanı mıydınız? Ne ne okumuştunuz? Brüksel Bilim Adamları Üniversitesi'nden mezunum diye. <gülüyor> <gülüyor> meczup şeyde. O zamandan beri okumak istediğim yer o. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Ege. Teşekkür küçük ederim. anı Bu ve yaşanmışlığın küçük için. Küçük ve eski anınızı bizimle paylaştığınız için. Kalmadı öyle programlar. Kalmadı Yok, kalmadı. Galiba, Uyki Cevizoğlu yapıyor ya galiba. Ya. yerde yapıyordur muhakkak Ceviz ki. Onu. Uyki ben hep bağımsız adı olarak hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve onu hep öyle hatırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu sen mı bağımsız aday görmedik o güzel yüzünü. Yok Metin, Metin, Metin Şentürk bağımsız aday e, aday ama tabi seçimler yaklaşmışken bunları konuşmak ne derece doğru orada ayrı doğru. bir doğru. soru işareti. Aman dikkat ediyoruz Fahir. Ee, ben sizi Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'ne götüreceğim çocuklar. Ee, Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde tabii ki pek çok öğrenci var. Normal e, bölümlerini okuyanlar var. Masterler yapanlar var. yüksek lisanslar var. Doktoralar var. Ben sizi bir master dersini götüreceğim. Buyurun. Buyurun. Ee, bu İbrani Üniversitesi'ndeki öğrencilerden biri master dersini kucağında bebeğiyle dinliyordu. Çocuğuyla. Çocuk tamam. da dediğimizde bir yaşında var. Meğer yok. cüceymiş. Yok yok çocuk çocuk bildiğin Hı -hı. çocuk. O zıbınlı bunun tulumlu mulumlu bir çocuk. Ee, bir süre sonra çocuk tabii çocukluğu gereği olarak ağlamaya başladı. Hı -hı. Çünkü master dersi biraz Sıkılmış ağır geldi. Ağır geldi. Çünkü pre-requesti olduğu için o dersin. Okuma yazmayı öğrenmeden <gülüyor> Direkt masterdan başladı ve şey bitirecek yani, yani çocuk. Bir süre sonra anlamadığı için ağlamaya başladı. Ee, anlamıyorum ana baş, anlamıyorum. Başka bir oldu. şeyden de ağlamış olabilir Fahir. Acıkmış olabilir mesela. Ya acıkmış ya da dersi anlamadığı için. Ikisinden Çocuklar de, genelde anlamadıkları için ağlarlar. Evet. Doğru geç. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Oktay Bey bir süre sonra çocuk ağlamaya başlayınca genç anne de diğer öğrenciler rah rahatsız olmasın diyerek bebeğini aldı ve usul usul dışarı e, çıkmaya. İzin almış mı hocadan? Hocadan mı? Hocam dışarı çıkabilir miyiz? mi? Hocam bebek çok kötü. Biz onu tuvalete götürebilir miyiz diye şey yapmış. <gülüyor> İki kişi koluna gelmiş Ondan sonra neyse tam dışarı çıkacağı Esna'da Esna'da dersi veren Sydney Engelberg adlı profesör. Bir Sydney de. Hoca ya. Uydurma gibi geldi bana. Ha? Yok ya Sydney Hoca biliyoruz Sydney ya. Sydney Hoca değil misin ya? Notu 40. Ha, 40. Tamam, Tabii sıfırtı Sidney diye 30 503 değil mi Fahir bu dersin? 503 veya e, 450 gibi bir şey veriyordu. <gülüyor> 450 de veriyor doğru. 450 <gülüyor> de veriyor. Ne demiş? 2006 model 370 Müdahale dönüyormuş. etmiş. Profesör Sidney müdahale etmiş. Hop demiş. Bir saniye demiş. Nein. Herkes dikkatler hocam. <gülüyor> Toplanmış. Ondan Kafalar dönmüş. Siz demiş hanımefendiye. Siz demiş buraya gelin. Aman hocam falan filan. Buraya gelin diyorum demiş. Çocuk, Çocuk demiş. demiş. Çocuk da gelsin demiş. Çocuk da gelsin demiş. Ama demiş yürüyemiyor. O zaman onu sen getireceksin. Ya niye bağırıyorsunuz hocam ya. Bilmiyorum demiş. Çünkü sağ solu belli olmuyor Buraya kadar bence her şey her mantıklı. Her şey yolunda. Buraya, Buraya kadar normal. Evet ee, doğru. Kadın genç anne. Genç anne dediğim de 35 yaşında bir anneden e bahsediyoruz. Tabii yani. Gencecik. İyi. On, 34 yani. yaşında doğum 34, 34, 34, 34, normal. normal ve hiçbir çatlağı 40 yok. 40'a kadar zaten. Hocam şey demiş abi. açmış göbeğini şu anda doğumdan sonra 10 ay geçti ve demiş hiç çatlağım yok demiş. Bakın demiş aferin kızım demiş. Sınıfta bir alkış koymuş. Yediğime olmuş. içtiğime dikkat ediyorum falan Allah demiş. Allah. Ondan sonra Hı. neler yapıyorsun? Hocam demiş yogaya başladım. Bakın demiş hemen karga duruşunu yapmış. Amfide mi oluyor bu? Antide oluyor. Hı. Amfite yata. Ondan sonra bu akşam demiş <gülüyor> Kudüs gecesi yapıyoruz. Allah falan tamam demiş müzikler falan çalacağız böyle Diskolar, parçalar onlar çok sonra. güzel üniversite ya harika bir şey bir saniye demiş kim hoca tamam aman hoca ay kadın ya. da demiş olabilir Tabii. ondan sonra bir anda sınıf böyle şaşkınlıkla bakıyor ne oluyor falan diye hoca kudüs gecesi kudüs gecesi muydu, falan diye filaklar falan diince bütün sınıf bir anda aman hoca kurtar bizi fillerden şarkısı söylenmeye başla yeter be faire aman de... hoca kurtar Bizi fillerden gece gündüz ne oluyor lan demiş bir saniye ne oluyor lan demiş yani dedim o... <gülüyor> ben demiş bu çocuğu demiş alır demiş alamaz <gülüyor> alamaz <gülüyor> ondan sonra sınıfı almış. Sıfırdan 100 kilometreye çıkıp Tokat, tokat, tokat bırak. İlk yarı sınır mı, ikinci yarı tokat mı? Yardım al. Ondan buydu. sonra yardım Çocuğu al sen. Çocukta mı gözü varmış hocanın? O, hocanın hep demiş hep demiş böyle bir çocuğum ben, olsun isterim. Bak yani ister. kadın göbeğini açınca acaba dedim başka, başka bir şey mi yani? <gülüyor> ne ne anlamadım? Ve şey komedisi yapmış ya adam. Koca profesör. Komedi çocuğu mi? almış, tişörtünün içine sokmuş <gülüyor> böyle göbeğine böyle amile şeyleri falan yapmaya başladı. Böyle doğum numarası. Gerçek numarı. çocuğu. Gerçek çocuğu, canlı çocuğu. Bakın demiş doğum yapacağım. Böyle. Orada tabii millet yerlerdi müzikler başlamış. Kudüs gecesi aldı diskolar falanlar filanlar. Çocuk susmuş. Çocuk sensus almış. Çocuk Kudüs gecesine <gülüyor> mi açmış? Valla çocuğu bir eylemiş hoca. De, evet valla Sidney hoca. Buradan hakikaten bir insanlık dersi ibretlik vesikası. Sen çocuğu bana bırak dersini dinle. Valla bir yandan biliyorsun. kucağında çocuk bir yandan 450 miydi 507 miydi? 503. Orada, 503 dersini master anlatıyor. Master dersi demedim mi? Master dersi master dersi. 503 dersini bu nasıl haber oluyor gazeteye ya? İnsanlık dersi? Nasıl insanlık dersi? Sınıfta çocuk ağlamış hoca pışpışlamış bunu da YouTube'unda kameraya çekip koymuşlar. YouTube dünyaya... YouTube'da mı? YouTube'unda isterseniz Sidney Hoca With Baby adlı şeyden bulabilirsiniz Ben İngilizce. de bir kere donmuşta çocuk ağlıyordu şoförün böyle oyuncak gibi bir şeyi vardı onu verdi sustu keşke onu ben youtube'a koysaydım Vallahi da Valla Ege'cim böyle bu işler insanlık dersini ben de her, bir kere, her yerde alabilirsiniz Ben de bir kere babam ders verirken mecburen ara saat miydi neydi sınıftaydım o sırada müfettiş gelmişti Evet. Müfettiş gelmişti. Ben de şeftali yiyordum tam o sırada. Şeftali mi? Şeftirik mi? Şeftali. O zaman şeftirik yoktu nerede? Evet. Evet. O niye mesela haber olmuyor? Bu çocuk kim falan demişti. Bunları isterseniz ayrıntılarını birazdan alalım. Şeftaliyi böyle akıtarak bir yer akıtarak yer efendim demişti. Ondan sonra paylaşmış. Baba mı? YouTube, YouTube yok tabii o şey zaman. YouTube yok. Bir güzel anlığı kaybettik. Arkadaşana götüp. Abi my side When the fighting is done Raring at me in the light yeah, like